Programımızın başında dedik ya, bazı ustaları anlatmak zordur diye. Türk halk müziğine her anlamda katkıda bulunan değerli bir sanatçıyı, Mehmet Özbey'i anlatmaya çalıştık sizlere. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı Gülistan Fırat hazırladı. Ses almada görev alan Ercan Yaşar ve sonucunuz ben Aslı Hocaoğlu, TRT Türkü'de yeniden birlikte olmayı, türkülere can veren ustaları daha iyi tanımayı ve anlamayı, ölümsüz eserlerini birlikte dinlemeyi umuyoruz. Hoşçakalın.